Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması'nın 5. yılında Avrupa, 2030 yılına kadar elektrik üretiminden kömürü çıkarmak için yolu yarıladı bile. 162. kömürlü termik santral olan West Burton Santrali'nin 2022 yılında kapanma kararı dün santralin işletmecisi tarafından açıklandı. Bu, Avrupa'nın tüm kömürlü termik santrallerinin yarısının ya kapandığı ya da Paris anlaşması ile uyumlu şekilde 2030 yılından önce kapanma tarihleri açıkladığı anlamına geliyor. Kömür sektörü 2012 yılından beri Avrupa'da ciddi bir düşüş eğiliminde. Buna karşılık Avrupa 2020 yılının ilk yarısında elektriğin %40'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etti. Bu bütün fosil yakıtların elektrik üretimindeki toplam payından fazla. Eğer Avrupa Birliği sera gazı emisyon azaltımı için koyduğu, %55 hedefini tutturmak istiyorsa yenilenebilir enerji payını ciddi oranda arttırmalı. İyileşme ve adil dönüşüm fonları için planlama yapan Avrupa Birliği ülkeleri, yeşil enerji dönüşümünü önceliklendirerek yenilenebilir enerjiye yatırım ve milyonlarca yeni istihdam alanı sağlamak için şu anda tarihsel bir fırsata sahip, kömür ötesinde Avrupa yani Europe Beyond Coal'un kampanya direktörü Catherine Gutmann bu konu hakkında şöyle demiş. Avrupa'da kömür sanayinin sona yaklaştığını görüyoruz. Yıllardır süren sert düşüşün ardından Avrupa'nın kömür filosunun yarısı tarihe karıştı. Hükümetler, enerji şirketleri ve finans kurumları şimdi 2030 veya daha erken bir yılda kömürden çıkmanın planlarını yapmak, kömür ve fosil yakıta akan tüm finansmanı durdurmak ve bunların yerine sürdürülebilir, yenilenebilir kaynakları destekleyerek, Bu dönüşümden etkilenecek topluluklar için adil dönüşüme garanti almak zorunda. Önümüzdeki 5 yılda kalan termik santrallerinin de çoğunun kapandığını göreceğiz dedi. Gatman'a göre ekonomik ve siyasi gerçekler halkların iklim koruma ve temiz hava için ve su için yoğun talepleriyle birleşince kömürün ve diğer fosil yakıtların geleceğinin olmadığını gösteriyor. 14 Avrupa ülkesi bunu anladı ve kömürden çıkıyor. Geri kalan ülkelerin önünde çok net bir yol ayrımı var. Ucuz ve temiz yenilenebilir enerjinin faydaları ve enerji dönüşümü için mevcut fonların yardımıyla 2030 yılına kadar kömürden çıkış planları yapmak veya plansız bir şekilde yurttaşlarına ve işçilerine zarar vererek, kamu bütçelerini feda ederek önümüzdeki yıllarda bu dönüşümü yaşamak zorunda kalmak. Bakalım Türkiye'yi yönetenler bu konuda gerekli adımları atacak mı? Yoksa...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 İnsanlığın karşı karşıya olduğu krizlerden çıkış yolları masaya yatırılacak. 3 gün sürecek küresel adil iyileşme buluşmasına katılmak için etkinlik sitesi adiliyileşmebuluşması.org üzerinden kayıt yaptırmak ve yönlendirmeleri takip etmek gerekiyor. Tekrar edelim adiliyileşmebuluşması.org Borsa'ya kayıtlı en büyük 15 moda şirketi Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sosyal ve çevresel hedeflerini karşılama konusunda geri durumda. Moda endüstrisi tüketiciler ve hükümetler tarafından artan bir baskı altında. Dünya Ekonomik Forumu tarafından alıntılanan istatistikler endüstrinin küresel sera gazı emisyonlarının en az %4'ünden sorumlu olduğunu gösteriyor. Moda endüstrisi hakkında çevrim içi bir yayın olan Business of Fashion ise birçok markayı neden oldukları emisyonlar, atıklar, işçi hakları, su ve malzeme kullanımı gibi konularda puanladı. Rapor şirketlerin hedeflere ilişkin bilgileri ifşa etme olasılıklarının onları gerçekleştirmeye yönelik somut eylemlerden daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Raporda saydam olmayan uygulamalar ve neyin iyi ilerlemeyi oluşturduğunun belirsiz tanımları. İşleri daha da karmaşık hale getirerek endüstrinin nerede olduğuna ve eylemini düzeltmek için hangi adımların gerekli olduğuna dair net bir resim oluşturmanın önüne geçiyor ifadeleri kullandı. Moda endüstrisinin uygulaması gereken çok önemli reformlar var. WWF'in yani Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın çağrısıyla her yıl Mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde dünya saati düzenleniyor. Bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında değişim çağrısı ile gerçekleşecek. Evet takvimlerimize kaydedelim. 27 Mart Cumartesi 20.30-21.30. İklim krizine dikkat çekmek için ışıkların bir saatine kapılacağı küresel etkinlikte pandemi koşulları nedeniyle bu evlerde gerçekleşmeye devam edecek ve dijital mecralarda paylaşılacak. Türkiye'de WWF Türkiye'nin yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın öncelik ettiği katılımcıları iklim kriziyle mücadele için Dünya Saati Değişim Saati sloganıyla dünyanın her yerinden milyonlarca insanla birlikte ses olacaklar. Dünya Saati'ne www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yapılabiliyor. Tekrar ediyorum dünyasaati.org